Hoş geldiniz. Bu videonun konusu Alevilik. Alevilik nedir? Kızılbaşlık kavramı nereden geliyor? Aleviler tarih boyunca niye dışlandılar? Bunun gibi şeyleri kaynaklarıyla inceleyeceğiz. Aleviliği İslam'ın içinde bir mezhep olarak görenler de var, İslam'la hiçbir alakası olmayan ayrı bir yaşayış olarak adlandıranlar da. Gelin görelim Alevilik gerçekten neymiş. Alevi kelimesi Arapçada Ali'ye ait veya Ali'ye mensup anlamına gelen bir kelimedir ki çoğulu da Alevi'ye'dir. Tasavvuf edebiyatındaysa Ali'yi sevmek, saymak, ona hürmet göstermek gibi anlamlara geliyor. Aslında Alevi'yi İsevi ve Muhammedi gibi de adlandırabiliriz. Aleviler tarihte herhalde İslam'ın içinde en çok dışlanan toplumdur. Ki bu dışlamayı da Araplar yani İslam'ın babaları değil biz yapmışız. Türkler kendi kardeşlerini dışlamışlar ki bunun için birçok haklı veya haksız sebepleri var. Bunları da video içinde zaten ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Aleviler o kadar dışlandılar ki bu dışlanma o kadar ileri raddelere gitti ki artık adamlar kendi aralarında gizli konuşma, gizli haberleşme teknikleri üretmek zorunda kaldılar. Hatta Tokat'ta Geygel alevileri 30 kelimelik bir gizli dil geliştirdiler ki halk içinde bazı şeyleri Sünnilere çaktırmadan Aralarında konuşabilsinler. Tamam kabul şimdi Aleviler bizim bildiğimiz halka göre biraz marjinal yaşıyorlar. Örneğin Sünniler giderler oruçlarını Ramazan ayında tutarlar. Alevilerse Muharrem ayında. Sünniler camiye giderler 5 vakit namaz kılarlar. Alevilerse cemevlerine giderler. Türkü söylerler, saz çalarlar, semah yaparlar. Yani bizim Sünni İslamına çok ters, zıt düşen hareketleri var. Ama bu Alevilik nereden geliyor? Bu gelenekler nereden geliyor? Niye bu tip bir İslam anlayışıyla yaşıyorlar? Onu da zaten video ilerledikçe ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz. Alevi kavramı ilk defa hilafetle alakalı tartışmalar yaşanmaya başladıktan sonra Ali'nin tarafını tutanlar için söylenmeye başladı. Özellikle Emeviliğin son dönemlerinde Ali'nin soyundan gelenleri, özellikle Hasan ve Hüseyin soyundan gelenleri Emir, Şerif gibi hitapların yanında Alevi denmeye başlandı. Aslında Hazreti Ali zamanında buna şiratu Ali veya Alevi deniliyordu. Yani Ali'nin tarafında olanlar. Onu tutanlar. Ama 3. Halife Osman'ın öldürülmesinden sonra iktidarla alakalı birçok problem yaşandı. Bir dahaki halife kim olacak? Muaviye mi olacak? Başka bir grup mu olacak? Ali gerçekten halifeliği hak ediyor mu? Birçok problem yaşandı ve Ali öldükten sonra da bu problemler devam etti. Özellikle dört halife döneminde ve sonrasında da İslam aleminde birçok problem yaşandı. Zaten bu halifeler öldürüldü, örneğin Ali de öldürülenlerden biriydi. Yani peygamberin ölümünden sonra İslam aleminde bir birlik, bir beraberlik bulunmadı. Aslında muaviyeciler ve diğerleri şeklinde ikiye ayrılmış bir İslam alemi görüyorsunuz. Muaviye ve taraftarları Arap gelenekçiliğine bağlılardı, Arap milliyetçileriydiler, diğerleri ise daha ümmet mantığındalardı. Peygamberin adetlerini devam ettirmek mantığındaydılar fakat bunu başaramadılar maalesef. Ali başa geçti, Ali öldürüldü, Ali'nin ölmesiyle Muaviye başa geçti, Muaviye 20 yıl boyunca başta kaldı, İslam alemini yönetti. Fakat Muaviye bir şey daha yaptı. Bu halifelik kavramını babadan oğula şekliyle bu sistemle devam ettirmek istedi ve oğlu Yezide herkesin biat etmesini istedi. E, Bali'nin soyundan gelenler bunu kabul etmediler. Hüseyin ben biat etmem dedi. Böyle deyince savaş yolu tekrardan görüldü. Hüseyin başta yanında çok fazla destekçi bulamadığı için sert tepkiler veremiyordu. Ama ona mektuplar geliyordu. Biz seni destekleriz. İstersen savaşa katıl arkandayız diye. Özellikle Kufelilerden baya bir mektup geldi. Hakkını yedirmeyeceğiz senin diyerek. Fakat iş savaşmaya geldiğinde pek de bir adam çıkmadı. Toplamda 70 kişilik bir grupla 4500 kişiyle savaşmaya gittiler. E tabii ki böyle büyük bir rakamı da beklemiyorlardı. Oraya gittiklerinde böyle bir durumla karşı karşıya kaldılar. Gerçekten kötü bir durum. Kerbela olayı ve dahası var. Hüseyin'in 6 aylık bir bebeği vardı yanında. Adam savaşı kazanamayacağını anlayınca zaten teslim oldu ve dedi ki en azından bebeğime su verin. Susuzluktan ölecek. Maalesef Yezid'in adamları bebeğe su vermeyi bırak boynundan okla vurarak öldürdüler. Bununla da kalmadılar. Hüseyin'i ve diğer adamları oradaki diğerlerini paramparça ettiler. Atlara, develere çiğnettiler. Bununla da kalmadılar. Savaşa katılan herkesin ailesini köle yaptılar. Aklınıza gelemeyecek kadar iğrenç şeyler yaşandı. Ve bu devam etti. Çünkü Yezid eğer ileride bir daha bana isyan çıkartılırsa, böyle bir problemlerle karşılaşacak olursam şimdiden... Herkese bunun reklamını yapayım bakın bana karşı çıkanın sonu bu olur. Bu mesajı gayet de yerinde verdi ve Emevi devleti uzun bir süre hayatta kaldı. Emevi devleti Arap milliyetçisiydi. Arapları üstün gören bir anlayışa sahipti. Neticede son peygamber onların milletinden çıkmıştı. Tıpkı daha önce Yahudilerin kendilerini üstün ırk görmeleri, diğer insanları aşağılık görmeleri, sanki Yahudiler dünyaya hükmetmek için yaratılmışlar gibi düşünmeleri gibi Emeviler de aynı mantığa girdiler. Ve fetih politikasıyla her tarafı İslamlaştırmaya çalıştılar. ve bunu yaparken tabii ki de insanları gül dağıtarak yapmıyorlardı bunu. Kılıçla yapıyorlardı. Tıpkı o dönemin vahşi şartlarında olduğu gibi. Tabii ki bu politika bize de uğradı. Yani İslamlaşma mantığıyla biz de tanıştık. Ama okullarda öğrendiğimiz gibi isteye isteye Türkler dünden razı bir şekilde İslam'ı kabul etmediler. Zaten Kuteybe gibi bazı katliamcı insanlar vardı. Bunun haricinde... ...Talkan, Cürcan gibi katliamlar yaşandı ki bunları başka videolarda işleyeceğim. Burada özetle söylemek istediğim, Türkler de İslamlaşmaya başladılar. Ve İslamlaşırken herkes isteye isteye İslam'ı kabul etmedi. Bazıları etmek zorunda kaldı ya da ediyormuş gibi görünmek zorunda kaldı. E madem biz Araplardan, bunların dininden bir şeyler alacağız. En azından ezilen tarafın yanında olalım mantığıyla bir kısım Ali'yi tutmaya başladılar. Nasıl olsa Ali halifeydi ama başına kötü şeyler geldi, onun soyuna da böyle şeyler geldi. Onu yapanlar da işte bu adamlar, bu Emeviler. Biz bunların dinini alsak da bunlar gibi olmayalım, bunlardan çeken tipleri savunalım mantığıyla. Herkes kendisine bir rol model seçti. Kimileri sünniliği kabul etti, olduğu gibi peygambere biat ettiler, peygamberi kabul ettiler. Kimileri de Ali'nin yolundan gittiler ve zaten buna da Aleviye denmeye başlandı. Tabii ki bu Aleviliğin kökenidir. Alevilik işte böyle ortaya çıkmıştır diyemem. Çünkü daha önceden de Alevi kavramının olduğundan bahsettim. Ayrıca birçok kişiye göre Alevilik İslam'dan da önce olan bir şeydi. Zamanla adı değişti. Bununla alakalı birçok teori var. Bunların bir kısmına zaten video boyunca değineceğim. Şimdilik kişilerden fikirlerden değil gene resmi tarihten belgelerden devam edelim. Zira Alevilik kendi arasında bile çok ayrılan bir inanç. Sadece Anadolu Aleviliği yok, başka Alevilik anlayışları da var ama zaten bizi en çok ilgilendiren sanırım Anadolu Aleviliğidir. Yani bizim bildiğimiz tabiriyle Bektaşiliktir. Ki Bektaşilik de aslında Alevilikten ayrı olarak ele alınsa da temelde aynı inancı barındırıyor. Küçük farklar var sadece. Bektaşilik Hacı Bektaşi Veli tarafından kurulduğuna inanılan bir tarikat. Ve yine bu tarikatta Ali'yi sevmek, Ali'ye saygı duymak ve teverra ve teverra denilen bazı kavramlar var. Yani Ali'yi seveni sevmek, Ali'yi sevmeyeni sevmemek. Yani kendinizi tutmak, size benzeyenleri tutmak. Bizden olsun mantığı. İşte bu gibi kavramlar yine Alevilikte zaten vardır. Burada benzeşmeler görebiliyoruz. Ayrıca objektif olabilmek için birçok tarihçiye, birçok kaynağa baktım. Hepsinde Alevilik ve Bektaşilik ayrımını şu şekilde gördüm. Hepsi ağız birliği yapmışçasına şöyle bir tabir kullanıyorlar. Şehirde yaşayan Bektaşilere Bektaşi denir. Köyde yaşayan Bektaşilere ise Alevi denir. Şimdi buradaki Alevilere köylü muamelesi yapılıyor olarak anlamayın bunu. Buradaki ayrım şuradan ortaya çıkıyor. Şehirde yaşayan Aleviler daha felsefi, daha tasavvufi düşünüyorlar, daha entelektüeller diyelim. Ama köyde yaşayan Aleviler daha aileleriyle iç içe, daha gelenekçi, daha tarihçi, daha bağları sağlam insanlar. Çünkü şehirde yaşayan Aleviler yani Bektaşiler... Zamanla farklı mezheplere ve tarikatlara göre, farklı yorumlara göre değiştirilebildiler. Ama köydeki Bektaşiler yani Aleviler biraz kafa karıştırıyor farkındayım. Bunlar bin yılda geçmiş olsa gene geleneklerini, adetlerini, örflerini, törelerini koruyabildiler. Bugün bile hala koruyabiliyorlar. Temelde tarihe baktığınızda Alevilik ve Bektaşilik aslında ayrı inançlar değillerdi. Ama 16. yüzyıldan sonra bu değişmeye başladı. Hem Yavuz'un yaptığı bazı olaylar hem politik bazı sebepler... Hem Alevilerin iyice ötekileştirilmesi birçok sebep Alevilik ve Bektaşilik ayrımını iyice belirgin hale getirdi. Bunun yanında bazı sebepler de vardı tabii ki. Örneğin Bektaşilik bir yoldur, bir tarikattır. İsteyen herkes bir cemaate girer gibi Bektaşiliğe girebilir. Öyle yaşıyorsa Bektaşi gibi davranabilir. Ama Alevilik kan bağından gelir. Yani öyle inanılıyor. Anne ve babası Alevi olmayan birisi Alevi sayılmaz. Tam olarak Alevi gibi görülmez. Tabi bunu reddedenler de var. Kimilerine göre Alevilik sadece bir yaşayış şeklidir, yaşam biçimidir, kültürdür. Sen eğer Alevi gibi yaşıyorsan, Kürt de olsan, Arap da olsan yine Alevi olabiliyorsun. Ki zaten ben Kürt Alevisiyim, Arap Alevisiyim diyenler de var. Onlara da birazdan geleceğiz. Giriş kısmında yeterli bilgiyi vereyim. Daha sonra ayrıntılarla kafanızı şişireceğim zaten. Esasen Alevilik, Bektaşilik, Tasavvuf bunun gibi inançların ortaya çıkmasının sebebi Türklerin İslam'ı tam olarak sindirememesi. Tam olarak İslam nasılsa öyle alamadık. Kendimizce bunu yorumladık. Kendi inançlarımız, geleneklerimiz vardı. Kendi fikirlerimiz vardı. Ve savaşta bir şeyleri kabul ediyor olmak zorumuza gitmeye başladı. Biz de bunu daha rahmani bir şekilde yorumladık. Daha doğa anlayışıyla bunu genişlettik. E tabii ki bunda fikir önderleri de vardı. Herkes kendi kafasından bir İslam anlayışı oluşturmadı. Örneğin Sarı Saltuk vardı. Yani Baba Saltuk. Bu daha çok Balkan bölgelerinde etkili oldu ve İslamiyeti daha barışçıl bir din gibi gösterdi. Yani Kur'an'da olduğundan daha barışçıl, daha hoşgörü dini olarak tanıttı. Tabii ki içinizdekiler zaten hoşgörü dinidir diyecek ama ben hani savaşla yayılmak ayrı, sevgiyle, hürmetle yaymak ayrı. Bundan bahsediyorum. Sarı Saltuk ya da Baba Saltuk o bölgelerde etkili oldu ama başka insanlar da vardı. Yani... Baba İlyas gibi insanlar vardı. Bunun haricinde Ahmet Yesevi vardı ki Ahmet Yesevi zaten Türklerin İslam hocası sayılabilir. Hatta Ahmet Yesevi o kadar önemlidir ki Mekke'de Muhammed, Anadolu'da Hacı Ahmet diye bir laf vardır. Ama tabii ki Yesevi'liği de herkes kabul etmedi. Sonuçta Maniheisti var, Şamanı var, Budisti var. Birçok Türk birçok farklı anlayışa sahip boy var. Bunların hepsi kendi önceden inandığı şeylerle İslam'ı birleştiriyorlar. Budizme daha yakın olanlar, daha doğa panteizm anlayışına yakın olanlar Mevlana gibi insanları çıkarıyorlar. E bunun haricinde Maniheist olanlar yine kendilerine göre bazı mezhepler, tarikatlar çıkarıyorlar. Kimisi de olduğu gibi İslam'ı kabul ediyor, İslam'ı İranlılardan öğreniyor. Yani bir kısım Türkmenci bir anlayışla İslam'ı kabul ederken bir kısım Orta Doğu'yu olduğu gibi kabul ediyor. Zaten bu yüzden bazı çelişkiler ortaya çıkıyor. Örneğin bir kısım İslamiyet'i sadece kılıçla kabul ettiğimizi söylerken bir kısım da hayır İranlılar bize akıl hocalığı yaptı İslamiyet'i öyle aldık diyorlar. Aslında ikisi de doğru. Sonuçta Oğuzların bile İslam'ı kabul etmesi 200 yıl kadar sürdü. Ama bu esnada birçok savaş yaşandı. Bir kısmımız da gerçekten felsefi olarak İslamiyet'i mantıklı bulduk ve kendi inançlarımızla birleştirdik ve... Ahmet Lisevi gibi insanların, Bektaşi gibi insanların sayesinde İslamiyet bizim kültürümüz haline geldi. E tabi siz yeni bir inanç, yeni bir gelenek alıyorken kendi geleneklerinizi onunla birleştirebiliyorsunuz ama birleştiremedikleriniz de var. Bazılarını bırakıyorsunuz, bazılarını bir şekilde devam ettiriyorsunuz. Ama neticede çoğunluk neyi kabul ediyorsa her zaman o kazanıyor. ve Anadolu üzerinde 50 tane beylik var. Her şehirde ayrı bir imparatorluk denilebilecek kadar farklı birlikler var. Türkler kendi aralarında birleşememişler zaten. Sürekli bir rekabet var. E, kaç kişi yani en büyük zümre neyi kabul ediyorsa o daha güçlü oluyor, o kabul ediliyor, o doğru sayılıyor. Yani o dönemde de aslında gerçek İslam bu değil mantığı vardı. Herkes kendini daha Müslüman veya daha doğru görüyordu. İşte en az doğru görünenler de Alevilerdi ki bunun da bazı sebepleri vardı. Dediğim üzere güç size bir şeyleri doğru olarak kabul ettirebilir. Eğer güçsüzseniz, haksız da olsanız, haklı da olsanız her türlü arkada kalacaksınız. Aleviler kendi geleneklerini iç içe tutabilmek için, koruyabilmek için kendilerini halktan soyutlamışlardı. Kendi aralarında yaşıyorlardı. Hatta akraba evliliği yapıyorlardı. Dışarıdan birisiyle münasebet kurmayalım, başkaları gelmesin, bizi değiştirmesin, asimile olmayalım diye. E siz bunu yapmak için dağlarda yaşamak zorundasınız, köylerde yaşamak zorundasınız, şehirlerde yükselemezsiniz. Ama diğer insanlar yükseliyor ve onlar yükselirken siz aşağıda kalırsanız da ileride otorite kimde olursa o istediğini yapar. Buna karşılık verecek bir gücünüz de yoksa maalesef ezilen taraf olursunuz ki tarihte de böyle olmuş zaten. Aleviler daha azınlık ya da daha barışçıl takıldıkları için maalesef günah keçisi haline getirilmişler. Sadece bununla kalmadılar tabii ki. Onlar aynı zamanda kendilerince bir İslam yaşadıkları için yani günde beş kere namaza gideyim ya da herkesle aynı anda oruç tutayım, herkese Müslüman olduğumu göstereyim şeklinde bazı reklamlara girişmedikleri için insanların tepkisini çektiler. Ya bunlar ben Müslümanım diyorlar ama şu hareketlere baksana yani. Bunlar ajan mı yoksa dini mi değiştiriyorlar? Bunlar İslamiyet'i bozmaya mı gelmişler? Diyen bazı yobazlar vardı. Tabii ki bunlar ikincil problemler. Çünkü bir yandan Haçlı seferleri var, bir yandan Moğol istilası var. Türkler hala kendi aralarında toplanamamışlar. Bir taraf toparlansa diğer taraftan dağılıyor. Herkesin kendince bir tasavvuf anlayışı, herkesin bir Türklük anlayışı var. Her yerden yavaş yavaş asimile oluyorsunuz. Bunu engellemek için öncelikle birleşmeniz lazım. Tek bir devlet oluşturup hatta imparatorluğa gidip kendinize bir ideoloji, bir felsefe, bir inanç geliştirmeniz lazım. Bu esnada Alevilere ya da başka azınlıklara İşinize geldiği kadarıyla kullanacaksınız, onları savaşa göndereceksiniz, beraber onlarla bir yerleri fethedeceksiniz. Daha sonra işiniz kalmadığındaysa sonrasına bakarız mantığıyla onları iteleyeceksiniz. Ama sonrasına bakamıyorsunuz işte. İleride siz bir şeyleri temsil edeceğiniz için, örneğin halifeliği alacağınız için herkesin size göre olmasını bekliyorsunuz. Kendince bir anlayış geliştiren ya da bazı geleneklerinden kopamayan insanları fazlalık ya da tehlike görmeye başlıyorsunuz. Ve daha sonra devletin kendi içinde kırılmaları başlıyor. Bu hem din düşmanlığını başlatıyor hem de halkın birbirine düşmesini sağlıyor. Ki ileride zaten bu yüzden Osmanlı parçalanmaya başlayacak. Tabii ki Osmanlı'nın parçalanmasının sebebi Alevilerdir falan demiyorum. Yani Osmanlı Alevileri katletti ya da bir şeyler oldu o yüzden dağıldı demiyorum. Bunun finansal bazı sebepleri var. Aldığınız borçlar, ödeyemediğiniz şeyler var. Topraklarınızı satmaya başlamanız var. Yanlış yerlerde savaşmalarınız var. Birçok sebep var. Zaten Osmanlı niye yıkıldı diye bir tane video yapmıştım onu açıklamaya koyarım burada değinmeyeceğim. Ama özellikle eğer bir devlet kendi halkı arasında düşmanlık yaratıyorsa ki bunu bugün de görebiliyoruz bu devletin ömrü kısa olur. Şimdi her devlet her sistem oluştuğunda öncekilerden daha iyi olduğunu iddia eder. Eğer daha iyi olamıyorsa da öncekini kötülemeye başlar. Bunu her seçimde politikacıların daha fazla vaat vermesi gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla Osmanlı'da kurulurken önceki Türk gelenekleri bırakılmaya başlanmıştı. Ve Osmanlı'yı birleştiren şey İslamiyet olduğu için İslamiyet baştağacı olmuştu. Ama İslamiyet'e zıt gelen bazı şeyleriniz var. Ülkede başta birçok tarikat vardı, birçok anlayış vardı. Bunları bir şekilde birkaça indirgemeyi başardınız. İndirgeyemedikleriniz de var. Kendisini köylere kapatmış, dağlara kapatmış, hala kendi içinde inancını yaşayan insanlar var. Bunlar tehlikeli olabilir de siz halifeliği isteyeceksiniz ya da bir iddiada bulunacaksınız. Bunu yapabilmeniz için, güçlü görünebilmeniz için etrafınızdaki herkesin sizi destekliyor olması lazım. Bunu yapanları desteklersiniz. Hatta ne kadar iğrenç inançlara sahip olurlarsa olsun bu insanları savunursunuz. Örneğin istediği kadar yobazlık yapsa da sizin açtığınız rasathaneleri meleklerin bacaklarına bakıyorlar diyerek yıktırmaya çalışanlar olsa da böyle insanları şeyhülislam yaparak kendi egemenliğinizi kontrol altına alırsınız. Yani siz eğer başta kalmak istiyorsanız kiminle işbirliği yaptığınızı çok da önemsemezsiniz. Ama işbirliği yapamadıklarınız ya da yapsanız da size fazla faydası dokunmayacak insanlar var. Bu durumda bir taraf tutmanız lazım. İnsanlar diyecek ki biz Müslümanız böyle yaşıyoruz bunlar biraz daha farklı yaşıyor. E sen onlara da aynı hakları veriyorsun ama onların bir gavurdan farkı yok böyle diyorlar. Dolayısıyla tartışmalar başlıyor. E devletin bir taraf tutması lazım. Hani bugün benim her videomun altına gelip de yorum atıyorlar ya. Ya bunları bırak sen neye inanıyorsun önce onu söyle. Kuantum videosu yapıyorum ona bile bunu yazan çıkıyor. İşte bu mantık o zaman da vardı. Soruyorlardı. Siz neye inanıyorsunuz? Bu devlet Alevi devleti mi yoksa Sünni devleti mi? Sen halife olacağım diyorsun da nasıl olacaksın? Arkanda biz yoksak olamazsın gibi gibi birçok şey yaşanıyordu. Ve birçok da tehdit vardı. İslam alemi bütün dünyada farklıydı. Birçok İslam devleti vardı ya da İslam devleti olma iddiasında olan kişiler vardı. Şah İsmail gibi tipler vardı. Osmanlı kendisini sivrilmeli, belli etmeliydi. Burada şöyle bir politika izlenmeye başlandı. Hani bugün bazı güçlü kesimler kendilerinden olmayan herkese zillet falan filan diyorlar ya. Hani ötekileştiriyorlar. Halkı ayrıştırıyorlar. Bu o dönemde de yapıldı. Azınlık gruba Alevilere bir kısma Kızılbaşlar denmeye başlandı. Hani onlar bizden değil, onlar farklı bir grup. Bu iyice anlaşılsın diye onlara lakap takıldı. Ki durduk yere birisini de kızılbaş diyerek itham edip ayıramazsınız. Bununla alakalı tarihten ya da dinden bazı örnekler vermeniz lazım. Bununla alakalı da birçok rivayet bulundu. Aslında rivayet diyorum ama rivayetler daha doğrusu. Çünkü tam olarak kızılbaş kelimesinin nereden geldiğini bilemiyoruz. İlk rivayette başlayayım. Düşünceye göre Uhud Savaşı'nda peygamber o kadar kanlar içinde kaldı ki Savaşırken o kadar yoruldu ki üstüne sıçrayan kanlar kafasını kıpkırmızı yaptı. Ali de bunu görünce bu hatırayı yad etmek için diğer savaşlarda kafasına kırmızı bir taç taktı peygamber gibi görünmek için, onu temsil ettiğini belli etmek için. Bundan sonra Ali ve onun takipçilerine kızıl başlanmaya denmeye başlandı. Daha doğrusu kızıl başlıklı. İkinci bir teori de şöyle: Yine Uhud Savaşında peygamber ve Ali savaşıyorlar, birçok okçu birçok kişi kaçıyor ve peygamberi koruyacak olan tek kişi Ali kalıyor. Ali kendini peygambere siper ediyor ve her tarafı kanlar içinde kalıyor. 16 yerinden vuruluyor. Birçok yerinden kaşından gözünden kanlar akınca suratı kıpkırmızı bir hale geliyor. Bundan sonra da Ali'ye kızıl başlanmaya başlıyor. Çünkü Ali peygamberi korumak için canını tehlikeye atmıştı ve bu durumda kıpkırmızı bir surata bürünmüştü. Diğer bir teoriye göre Şah İsmail Beyazıt'la bir anlaşma yapıyor ve askerlerini Anadolu üzerinden İran'a geçirtmeye çalışıyor. Bu askerler Anadolu'dan geçerken kafalarında kırmızı başlık olduğu için onlara kızılbaşlar deniliyor. Ve inanç ve görüntü olarak da bu askerlere çok benzedikleri için Alevilere de kızılbaş denmeye başlanmış ki bu çok zayıf bir rivayet. Daha güçlü bir çıkarım ise şöyle. Biz İslamiyet'i almadan önce Şamanya'da kam denilen bazı büyüklerimiz vardı. Her toyda her urukta. Bazı yaşlı insanlar vardı, bilginler vardı. Bir şey yapılacaksa onlara sorulurdu, akıl istenirdi. Bu insanlar başlarına kırmızı başlık takıyorlardı. Bu gelenek Alevilerde devam etti. Alevilerde dedeler denilen bazı büyükler vardır. Ve her köyde mutlaka böyle bir dede bulunur. Ona bir şeyi sorarsınız, akıl istersiniz. Genelde her şeyi bildiğine inanılan bir tiptir bu. Ve bunlar yine kırmızı başlığı taktıkları için, şu anda takıyorlar mı bilmiyorum ama tarihte takmışlar. Onlara da kızıl başlanmaya başlanmış. Şimdiye kadar saydıklarım kızıl başlıkla alakalı bazı teorilerdi. Yani belki budur, belki şudur diye düşünülen şeylerdi. Ama belkiden ziyade en sağlam rivayet olarak şu örneği gösterebilirim. Şimdi biz ister yabancı yazarları okuyalım, ister Türk tarihçileri okuyalım. Tarihe baktığımızda şu kavramlar hiçbir zaman şaşmıyor. Türklerde kafanıza taktığınız şey sizin soy adınızı hatta toy adınızı bile belirleyebiliyor. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Birisi kara bir kalpak takıyorsa ona kara papak ya da kara kalpak deniliyor. Ya da birisi gidip de yeşil sarık bağlayarak bir cemaate katılıyorsa ona yeşil başlı deniliyor. E kafasına birisi kızıl başlı bir şey takıyorsa da ona da kızıl başlar denilir. E alevilerde zaten dedelerin kızıl başlık taktığını söylemiştik. Şamanlardan beri gelen bir şey olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla Alevilerin gerçekten de kızıl başlık adını buradan almış olması muhtemel. Çünkü Türklerde gerçekten de başlık belirleyici bir kavram. Karabörk, Kızılbörk ya da Kızılbörklü ya da Akbaş ya da Akbaşlar gibi birçok tabir var. Hatta bu Akbaşlar birçok bölgeye isim olarak veriliyor. Birçok kişinin de soy ismi zaten Akbaş. Dolayısıyla bu Akbaş ve Kızılbaş ayrımını yapan bir örneği de Aşıkpaşaoğlu tarihine baktığımızda şöyle görebiliyoruz. Orhan Gazi, babası Osman Gazi gibi Kızılbörk giyiyor ve askerine de giydiriyordu. Kardeşi Alaaddin Paşa bu konuda kendisine şu övdü vermişti. Osman Han senin askerine bir alamet koyalım ki başka askerlerde olmasın. Osman Bey şu cevabı verdi. Kardeş sen hangi alameti istiyorsan söyle. Ben onu kabul ederim. Bunun üzerine etraftaki beylerin bölkleri kızıl. Seninki de ak olsun öyleyse. Buradan hareketle sadece başlıkların rengi değişmiyor. Ayrıca kızıl ve beyaz rengi de Bizim kültürümüze yerleşiyor tıpkı şu anda bayrağımızda olduğu gibi. Aynı zamanda beyazlar kırmızıların içinden çıktığı için yani şu anki Müslüman Türkler Müslüman olmayan Türklerin içinden çıktığı için de kırmızıyı ve beyazı aynı bayrakta kullanıyorsunuz. Bu bayrağı aynı zamanda İslamiyet'i sembolize eden bir hilal ve Türklüğü sembolize eden bir yıldız koyduğunuzda da geleneksel Türk bayrağı oluşmuş oluyor. Her ne kadar bu bayrak çok sonra kullanılacak olsa da. Kızılbaşlıkla alakalı Erdebil tekkesindeki derecelendirmeler gibi birçok örnek daha verebiliriz ama zaten birçok örnek verdik. Daha fazla burayı uzatmaya gerek görmüyorum. Ayrıca bu kızılbaşlık tanımında niye bu kadar durdum? Çünkü dediğim üzere bu sanki bir küfürmüş gibi algılanıyor. İnsanlara kızılbaş diyerek ötekileştiriliyor. Fakat Aleviler bundan rahatsızlık duymazlar hatta övünürler. Çünkü tarih boyunca ne kadar pislik gördüysek Karabaşlardan gördük. Hatta YouTube'a Feyzullah Çınar... Kızılbaş mı, Karabaş mı yazarsanız orada çıkan şarkıyı da bir dinlerseniz ne söylediğimi daha rahat anlayacaksınız. Ha bu arada her Alevi de Kızılbaşlı mı ayrıca. Tahtacılar gibi başka gruplar da var ki bunlar yine Türkmen geleneklerini, Türk ve Yörük geleneklerini günümüze kadar korumayı başarmış kimseler. Aslında bunlara minnet duymalıyız çünkü eğer biz İslam öncesi Türk tarihini araştıracaksak Alevilere bakmadan bunu yapma şansımız yok. Neticede bin sene öncesiyle alakalı her konuyu belgelere ayırmamışız. Her şeyi yazmamışız ama o gelenekleri babadan ola devam ettiren insanları gördükçe bir şeylerin geçmişten günümüze nasıl geldiğini daha iyi anlayabiliyoruz. Yani aslında şunu açıkça söyleyebiliriz ki İslam öncesi Türk geleneklerini en çok yaşatan kesim aslında Alevi kesimidir. Tabii ki aralarında bazı yozlaşan gruplar da vardır ya da Alevi olup olmadığı tam olarak bilinmeyen gruplar da vardır. Örneğin rafıziler var ama rafıziler tam olarak Alevi mi değil mi bununla alakalı sağlam bir belge bulamadım. Belki de bana denk gelmedi. Ama çepnileri iyice biliyoruz. Çepniler başta Alevilerdi fakat zamanla sünnileştiler ve asimile oldular. Burada asimile olmak diyorum çünkü sadece İslam'ı almaktan bahsetmiyorum. Biz İslam'ı alırken Arap geleneklerini de aldık. Arap espri anlayışını da aldık. Arap kelimelerini, Arap harflerini de aldık. Yani Türklükten birçok şey kaybettik. Bu durumda aslında birçok Türk, Türk'ten çok Arap gibi görünmeye başladı. Hatta bugün bile yolda sarıkla, cübbeyle sünnettir diye gezen birçok tip görebiliyorsunuz. Ya adamlar peygamber böyle geziyordu, ben de böyle giyiniyorum diye sünnet mantığıyla etrafta Arap gibi geziyorlar ama Ebu Cehil de öyle geziyordu. Yani bunun sünneti nerede kaldı? Burayı da biraz sorgulamak lazım. İslam'ın bizim coğrafyamıza nasıl girdiğiyle ve hangi fikir önderleriyle yayıldığına aslında Fuat Köprülü'nün Tarihte İlk Mutasabıflar adlı kitabına bakarak yeterli bilgiyi edinebilirsiniz. Tarihe baktığımızda Türkler en başta birlikmiş, kardeşmiş, berabermiş fakat bir süre sonra dağılıp birbirlerine düşman olmaya başlamışlar. Ve bu düşmanlaşma İslamlaştıktan sonra da devam etmiş. Yani aslında İslam bizi bir araya getirmemiş. İslam bizi biraz daha bölmüş, biraz daha birbirimize düşman hale getirmiş. Sünni Alevi ayrımı başlamış, mezhep ayrımları başlamış. Tarikat ayrımlarına kadar bunlar gitmiş. Herkes birbirine gerçek İslam bu değil, sen gerçek İslam değilsin, sen İslam'ı yozlaştırıyorsun, sen münafıksın demeye başlamış. Kime sorsak gerçek İslamiyet'in kimse tarafından anlaşılmadığını ve yaşanmadığını söyleyecektir. E kimsenin anlayamadığı ve yaşamadığı bir dinin etkisi nedir? Bunu da cevaplarsanız sevinirim. Aslında İslam'ın ilk yıllarına baktığımızda o dönemde bile gerçek İslam'ın yaşanamadığını görüyoruz. Çünkü herkes birbirini kafir olmakla suçluyordu. Gerçek İslam'ı kim temsil ediyordu onu da Allah bilir. Aleviler bile ikiye bölünmüştü aslında. Bölünmek de demeyelim iki gruba ayrılmışlardı. İlk grup Kur'an'ı bilirdi ama Zeyd'e karşı oldukları için imameti Ali'ye verirlerdi. Yani Ali'yi savunurlardı. İkinci grupsa Kur'an'la İslam'la pek işli dışlı değildi. Merak da etmezlerdi. Ama en azından bir tarafımız olsun da rahat edelim mantığıyla Ali'yi savunurlardı. Bunlar daha çok Abbasi döneminde ortaya çıkmışlardır. Müslüman görünmek istemişlerdir ama Müslümanlığı yaşamamışlardır. Gerçi kim yaşıyor onu da bilmiyorum. Neyse biz Arapları bırakalım, daha Türklerden devam edelim. Şimdi bu Araplar geldiler, Arapçı politikayla her yeri fethetmeye başladılar. İnsanları cariye yaptılar, çoğu yerde insanları katlettiler. Herkes de isteye isteye İslam'a geçmedi başta söylediğim üzere. Bunları da üç grupta ayırabiliriz. Şöyle farz edelim, birinci grup hiç taviz vermedi. ''Ben sizin dininizi de kabul etmiyorum. milliyetiniz de kabul etmiyorum. Ne yaparsanız yapın.'' dedi ve öldü. Ve öldükleri için arkalarında bir şey bırakamadılar. Bir şeyleri devam ettiremediler. Onları görmüyoruz. İkinci grup ''Tamam, canıma dokunmayın da ne yaparsanız yapın.'' dedi. Ve o grupta iyice asimile oldu. Daha da sünniyleşti. Onlar da artık zaten kimliğini unutarak, milliyeti bırakarak ümmet olmaya başladılar. Ki bugün de devam ediyor. Üçüncü grupsa ikisini de yapamadı. Hem tam olarak bu Yunancı kabul etmediler hem de başka çare bulamadılar. En azından öyle görünelim de bize karışmasınlar dediler. Ve İslam tarihinden de başta söylediğim üzere ezilen bir karakter seçtiler. Bunun yanında Türk geleneklerini, hani nazar değmesi, kurşun döktürmesi gibi inançları da yine getirdiler. Beraberlerinde bunu taşıdılar. Tam olarak İslam'ı yaşamadılar ama... Hani önceki bağlarından da kopmadılar ikisini birleştirdiler ki buna da Türk İslam sentezi diyoruz zaten her ne kadar Türk İslam sentezi farklı farklı yorumlansa da yani bir tarafta geleneklerine sıkı sıkı bağlı bir grup var diğer taraftaysa ben canımı kurtarayım da ne olursa olsun diyen var e, bu geleneklerine sıkı sıkı bağlı olan grup o gelenekleri koruyabilmek için kendini soyutlamak zorunda bu Köylü bektaşiler gibi kendisini aile ile, sınırlandırmak zorunda. Hatta sadece Alevilerden oluşan köyler var. Kendilerini o kadar izole etmişler, etraflarına başka insanları yakınlaştırmamışlar. Sırf bağlarımızdan kopmayalım diye. E siz bunu yaparsanız ileride devlet büyür, büyüyen taraf daha güçlü olur ve güçlü olan taraf güçsüz olan tarafı ezmeye çalışır ki bu ezme çabası bugün bile devam ediyor. Tamam büyük balık küçük balığı yer ama bu düşmanlık nereden geliyor anlamış değilim. Yani Aleviler Yahudi ajanı falan değiller, din düşmanı değiller ya da kıyameti getirmeyecekler. Ama niyeyse ülkemizde sanki bir tek gücümüz onlara yetiyormuş gibi her şeyin suçlusu olarak kara koyun olarak onları seçiyoruz. Aslında bugün bazı diyanet işlerinde yüksek mertebeye gelen bazı hocaların, müftülerin, bazı başkanların birçok iğrenç iftiralarına bile şahit olabiliyoruz. Yani buradan bile anlayabilirsiniz. Alevilerin yaptığı yemek yenmez. Aleviler aylarca yıkanmaz, leş kokarlar. Alevi ile evlenilmez. Aleviler mum söndü yaparlar. O kadar namussuzlar. Hatta Aleviler o kadar dinsiz, şerefsizler ki Alevilerin Müslüman olması için bile önce Hristiyan olması lazım. Böyle diyor alanlar. Yani bu nasıl akıl mantıktır, bu nasıl bir zekadır? Bunu anlamış değilim. Bunu kendi milletimize yapıyoruz. Bu kadar geri zekalı olduk. Olduk demek de doğru değil. Hep böyleydik aslında. Tarihte her zaman böyleymişiz. Her zaman birbirimizi yemeye meraklıymışız. Düşmanın bize vermediği zararı kendi kendimize vermişiz. Hatta bununla alakalı bir fıkra anlatayım. Pek komik değil aslında. Murat Bardakçı da 5000 kere anlattı zaten. Şimdi aklınıza cehennemi getirin. Cehennemde farz edin ki her millet bir kuyuya atılıyor. Bütün Türkler bir yerde, bütün Araplar bir yerde vesaire. Ve bu kuyudan çıkamasınlar diye... Her kuyunun başına, her milletin başına zebani atanıyor. Cehenneme yeni giren birisi bir bakıyor ki Türklerin kuyusunun başında hiçbir zebani yok. Allah Allah diyor. Türkler çok mu uslu duruyor? O yüzden mi başına adam koymadınız? Kimse kaçmaya çalışmıyor mu? Zebani diyor ki, yo o kadar salaklar ki birisi kaçmaya çalıştığında diğeri ayağından tutup geri çekiyor. Ben çıkamıyorsam sen de çıkma diyor. Zaten adamlar kendi kendilerinin ayağını kaydırıyorlar. Bize gerek kalmıyor. Gerçekten de böyle. Fıkra diye anlatıyoruz ama hakikaten de bu yaşanıyor. Halen daha ülkemizde bunu görebiliyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda da bu vardı zaten. Her zaman bu vardı ve bu mantık hiçbir zaman değişmedi. Ve niye ise hep bu mantık bir şekilde gücü eline geçirdi. Siz gidiyorsunuz gözlem evleri açıyorsunuz. Teleskopla uzaya bakıyorsunuz ama Şeyhülislam diyor ki orada meleklerin bacaklarına bakıyorlar. Zina yapıyorlar. Kapatın. Taşlayıp kapatıyorlar. Her ne kadar Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig eserinde Aleviler için münevverler, aydın insanlar tabirini kullansa da bunun tam tersini söyleyen onları Deccal gibi adlandıranlar her zaman iktidarı eline geçiren tipler olmuşlar. Zaten bu yüzden ne geldiyse başımıza gelmiş. Alevilerin evlerine çarpı koyulmuş, onlar iyice dışlanmış. Adamları resmen yarın bir gün sizi öldüreceğiz ha haberiniz olsun korkusuyla yaşatmışlar. E bu esnada Şah İsmail gibi insanlar çıkınca ya da Şiilik inancı biraz daha kuvvetlenmeye başlayınca Aleviler kendi topraklarında o kadar dışlandıkları için başka şeylere kaymaya çalışmışlar. Başka inançlara, başka kişilere güvenmeye başlamışlar. Tabii ki bu güvenmeyi de farklı adlandırmayalım. Burada bir Alevi isyanından ya da PKK gibi daha çıkan tiplerden bahsetmiyoruz. Ya da Osmanlı'yı devireceğiz, padişahı öldüreceğiz, hükümeti ele geçireceğiz diyen tiplerden bahsetmiyoruz. İnanç olarak sadece iyice sünnilikten uzaklaşmışlar, iyice nefret etmişler. Çok da haksızlar mı bir şey diyemeyeceğim ama bu durumda başlarına gelen şeyler onların daha da soğumalarına sebep olmuş. Bakın burada Osmanlı düşmanlığı yapmıyorum ya da Alevi taraftarlığı yapmıyorum. Ama ben tarihte hiçbir zaman bir Alevi'nin Teğmen şehit ettiğini ya da birilerinin kafasını kesip de şeriat sancağına diktiğini görmedim. Bunu niyeyse farklı kesimler yapıyorlar. Ama her zaman suç birine atılır tabii ki. Şimdi bir yandan devlet acımasız olmak zorunda. Bu doğru. Sebeplerine birazdan geleceğiz. Ama sonuçta bunun gerekli olması haklı olduğu anlamına gelmiyor. Bir yandan dürüst olmak lazım. Tarihe objektif bakmak lazım. Şimdi bir düşünün. Dağınık kabile halinde yaşayan, çadırlarda yaşayan insanlardık. Daha sonra İslam'la tanıştık. İslam bizi biraz koparmaya başladı. Kopmayalım diye İslam'a sarılmaya başladık ve toparlandık. Büyük bir imparatorluk kurduk. Ama bir yandan papalık var. Bir dini otorite var. Biz de bir dinimiz olduğunu iddia ediyoruz. Ama bir dini sembolize ediyoruz. Bir şeyi koruyoruz aslında. Temsil ediyoruz. Tıpkı bana sen neye inanıyorsun diye sorulduğu gibi Osmanlı'ya da sen neyi temsil ediyorsun diye soruluyor. Birçok Müslüman ülke var. Birçok mezhep güçlenmiş. Başka Müslüman devletler var. Sizin farkınızı ortaya koymanız lazım. Belirli bir resmi inancınız olması lazım. Tabii ki kozmopolit bir ülke olduğunuz için içinizde Hristiyanı da var, Yahudisi de var ama onlar batmıyor. Sizin gibi Müslüman olmayanlar size batıyor. Çünkü tek bir Müslümanlık anlayışı olması lazım. Örneğin siz Şah İsmail ile savaşacaksınız. Onu savunan ya da ona yakın fikirli olan insanları temizlemeniz lazım. Mantık şu ben bununla savaşmaya giderim. Ya arkamdan bu Aleviler beni bıçaklarsa ya arkadan isyan çıkarırlarsa. Öyle bir ibare görmedik ama ya yaparlarsa bunu garantiye almak lazım. Olur ya maalesef Çaldıran Savaşı'na giderken 40 bin Alevi hiçbir şey yapmadıkları halde silahsız bir şekilde katlediliyor. Bakın burada dinin çok büyük bir rolü var. Çünkü din büyük bir reklam. Bir şeyleri temsil ettiğinizi kanıtlayan bir şey. Osmanlı'da harp okuyanlar sabah ezanında namaza kalkmak zorundalardı. Sabah namazı kılmak zorunluydu. Bu Ali Fuat'ın bile yani Ali Fuat Cebesoy'un bile kendi hatıralarında vardır. Birçok subayın hatıralarında vardır. Birçok kişi abdest bile almadan sırf hakkında laf çıkmasın diye yalandan namaza kalkıyordu. E bunu Aleviler yapmıyordu. Adamlar ayıp olmasın diye namaz kılmıyorlardı. E böyle olunca laf çıkıyordu. Şişt baksana bu Ahmet'in ben namaz kılmadığını gördüm. Yok Ahmet Sünni ya bizden. Ha o zaman Hasan Hüseyin o namaz kılmıyor. O Ne o ne, ne iş? Böyle deyince insanlar bir kere kendi aralarında kırılmaya başlayınca zaten halk birbirinin evine çarpı atmaya başlayınca devletin de onlardan güç alarak bunu yapması kaçınılmaz. Kendi vatanınızda, kendi köylerinizde insanları katlediyorsunuz. Karılara, kızlara tecavüz ediyorsunuz. Bu haberler de yayılıyor. Sonuçta bir günde yapmıyorsunuz bunu. Günler alıyor bu. Bu haberler yayıldıkça diğer Alevi köyleri kaçmaya başlıyorlar. Bizi de öldürecekler korkusuyla kendi köylerini terk ediyorlar. Bunların bir kısmı sınırdan kaçmayı başarıyor, İran'a geçiyor, Araplarla birleşiyor, bir kısmı Kürt bölgelerine gidiyor. Kürtler de Araplar da bunları sahipleniyor, koruyorlar. Ya o bizden o bizim akrabamız diyorlar, askerlere vermiyorlar. E böyle olunca siz artık dağıldığınız için ve kimliğinizi de saklamak zorunda olduğunuz için Alevi geleneklerini çok fazla yansıtamıyorsunuz ya da ben Aleviyim diye bağıramıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Mecburiyetten kuşaklar geçince Kürtlerle, Araplarla evleniyorsunuz. Arapça, Kürtçe öğreniyorsunuz. Onlar gibi yaşıyorsunuz. Ama bazı gelenekler, bazı örf adetler kalmaya devam ediyor. Yaşattığınız bazı bir inanç biçimi var, yaşam biçimi var. Böyle olunca ben Kürt Alevisiyim diyorsunuz ya da ben Arap Alevisiyim diyorsunuz ki bunlara Nusayriler demek daha doğru olur. İşte böylece 16. yüzyıldan sonra artık Bektaşiler de kendilerini Alevi demeye korkuyorlar. Daha hükümete yakın görünmeye başlıyorlar ve Aleviler de zaten üçe bölünmüş oluyorlar. Zazalar, Kürtler, Aleviler, Türkmenler vesaire. Aslında 3'ten de fazla. Böyle olunca Alevilik kültürü dağılmaya başlayınca bir yerlerde kaybolan bazı izler görmek normal. Daha az iz kaybolsun, daha fazla güçlü olalım, kendimizi koruyalım, geleneklerimizden kopmayalım diyerek bu sefer bu Sultan Selim'den sonra Aleviler biraz rahatlayınca daha da sıkışmaya başlıyorlar. İyice kendilerini kapatıyorlar ki bugün bile hala Sünnilere kız vermeyen birçok Alevi aile var. E bunu yapan Sünniler de var tabi. Sonuçta size az önce Sünnilerle alakalı bazı şeylerden bahsettim. alevileri nasıl iftiralar atıyorlar, nasıl şeyler yapılıyor. Konuyu fazla dağıtmayayım çünkü bu yaşanan, bu katliam olayları gerçekten önemli. Özetle ya elaleme maskara olmayalım, biz gücümüzü ortaya koyalım. Bakın bunu bile yapabiliyoruz diyebilelim. Şunları kat edelim mantığıyla Aleviler kılıçtan geçirildi ki bunu da zaten İdrisi Bitlisi yazdığı kitaplarda anlatıyor bize. Bugüne kadar ulaştırdı. Size oradan bir alıntı okuyayım. Kızılbaşların herhangi bir karışıklığa sebep olmamaları için tespit edilmeleri ve öldürülmeleri yolunda bir emir çıkarıldı. Bu emre uygun olarak 40 bin Kızılbaş öldürüldü. Artık tarihi özetlemeyi bırakarak birkaç alıntı daha yapacağım ki en azından direkt belge ile konuşmuş olalım hani bunları neye göre söylüyorsun diyenleriniz olmasın birkaç alıntı daha yapıp Alevili'yi kısaca özetleyip videoyu sonlandıracağım. Alevili'yi Türkiye'de derinlemesine inceleyenlerden biri olan Ahmet Yaşar Ocak konuyla ilgili olarak şunları söylüyor ki gayet de güzel özetliyor bence. Bugün Türkiye'deki ve onun tabi bir uzantısı olan Türkiye dışındaki Alevi toplumuna bakıldığı zaman, sünni kesimde olduğu gibi monoblok bir yapı oluşturmadıkları, özellikle orta yaşlı ve genç kuşak Aleviliğin, tarihi çizgilerinden zaman zaman epeyce farklı ve tabii ki günümüz ideolojilerinden esinlenen çok çeşitli eğilimler içinde oldukları görülmektedir. Bu gözlemimizin yazılı belgeleri bugün Türkiye'de Cem, Kervan, Aşura, Pir Sultan Abdal gibi, ve Batı Avrupa ülkeleriyle Avustralya'da Ehlibeyt, Kızıl Yol, Gerçek İlim, Fidan, Mürşit ve bunun gibi adını burada sayamayacağımız çeşitli Alevi Bektaşi Dernek ve Federasyonları tarafından yayınlanan dergiler ve kitaplardır. Bunlarda Aleviliğin bir din ve mezhep yahut bir inanç sistemi değil, bir yaşam felsefesi veya ilerici devrimci bir eylem tarzı olduğundan tutunuz, gerçek İslam olduğu iddiasına yahut İslam'ın Türklere has biçimi olduğundan İslam'la uzak yakın ilişkisi olmayan ateist bir felsefe olduğuna kadar geniş bir yelpazenin şekillendiği görülür. Bu geniş yelpazede yer alan bütün eğilimlerin ileri sürdükleri ortak tez ise Aleviliğin demokratik, laik, özgürlükçü, çağdaş bir inanç sistemi ve Alevi toplumunun da bu çağdaş değerleri yüzyıllardan beri sergileyen, koruyan, savunan bir toplum olduğu iddiasıdır. Alevilik tam olarak nedir? Sanırım bunun cevabını ne ben ne de başka birisi veremeyecek çünkü Alevilik tek bir şey değil. Alevilikle alakalı birçok fikir var. Kimileri Alevilik zerdüşçiliğin uzantısı diyor. Kimileri İslamiyet'ten önce Hristiyanlıkla tanışmış bazı Türklerin Hristiyanlık ve İslamiyet'i birleşerek oluşturduğu Türkçü bir anlayış diyor. Kimileri ki ben de onlardan biriyim. Türk geleneklerini ve şamanlığı devam ettiren bir anlayış diyor. Kimileri ise gerçek İslam, İslam'ın yorumlanmış hali diyor. Birçok fikir var. Yeni belgeler çıkarılmadığı sürece tam olarak bununla alakalı yıllarını harcayıp da bir araştırma ortaya koyacak bazı tarihçiler çıkmadığı sürece Alevilikle alakalı teoriler etrafta gezinmeye devam edecek. Ama Alevilik sanırım bunların hiçbirisi değil. Alevilik sadece kırklardan ibaret değil. Çünkü Alevilikte aslında tasavvufi birçok yan var. Nasıl ki İncil'de baba, oğul ve kutsal ruh varsa bazı Alevi felsefelerinde de Muhammed, Ali, Allah bu üçleme devam ediyor. Tabii ki sıralaması baba oğul şeklinde değil. Dolayısıyla Aleviliğin panteist, panenteist bir inanca sahip olduğu, belki içinde reenkarnasyonu da barındırabileceği, bunun gibi birçok teori var. Çünkü her bölgede kendince bir Alevilik yaşıyor insanlarımız. Dolayısıyla herkes kendi Aleviliğini gerçek Alevilik olarak görüyor. Tıpkı diğer bütün dinlerde ''Gerçek İslam bu değil, gerçek Hristiyanlık bu değil, İnsanlar bu kitaptan bir şey anlamadığı doğrusunu şu biliyor.'' demeleri gibi. Sonuçta din, insan tarafından yorumlanır ama Alevilikle alakalı sanırım en doğru tanım, bir yaşam biçimi olduğudur. Onu direkt bir din olarak almaktansa, onu bir felsefe, bir ideoloji olarak almak, bir yaşam şekli, bir kültür olarak almak daha doğru olacaktır. Neticede Alevilik, ahlak üzerine kurulu bir inançtır. Eline, beline, diline sahip ol gibi birçok öğretisi vardır. İnsanlara aslında kardeşliği öğütler ki dediğim üzere ben bugüne kadar kafa kesen bir Alevi görmedim. Ya da bu ülkeyi bize hediye eden, bize veren Atatürk'e ve arkadaşlarına söven bir Alevi görmedim. Ama tam tersini yapan birçok diğer mezheplere sahip insan gördüm. Görmeye de devam ediyorum. Bu videonun altına bile böyle cahilce yorumlar yapanlar olacaktır. Ama bunların hiçbirisi Alevi olmayacaktır. Şimdi size Aleviliğin tasavvufi olarak yorumlanabilecek bir şey olduğunu söyledim ki bununla alakalı birçok anlatım var. Alevilikte Panteizme benzeyen birçok şey görebiliyoruz ki bunlardan birini de yine alıntı yaparak sizlere okuyayım. Alevi Bektaşi Edebiyatı içinde sıklıkla anlatılan ve pek çok varyantı bulunan Miraç ve Kırklar olayını Mehmet Eröz şöyle aktarıyor. Hazreti Peygamber Miraç'a çıkarken kendisine Cebrail kılavuzluk etmişti. Peygamberin karşısına yolda bir aslan çıktı ki kükremesiyle peygamberi korkuttu. Bunun üzerine Allah'tan bir ses geldi. Bu seste aslanın ondan bir nişan beklediği belirtiliyordu. Peygamber rahatlayarak sonuncu peygamber oluşunun işaretini taşıyan yüzüğünü aslana attı. Aslan yüzüğü yuttuktan sonra yol açıldı ve Tanrı'nın huzuruna çıktı. Peygamber Tanrı ile 90 bin sırrı konuştu. Arada perdeler vardı. Peygamber, perdenin kaldırılıp kaldırılamayacağını sorma cesaretini gösterdi. Perde kaldırıldığında orada duran Ali'yi gördü. O yüzden Miraç, peygamberin Ali sırrına erişmesidir de denilmektedir. Cem ayini de Miraç hikayesinin temelinden başka bir şey değildir. Peygamber, Tanrı'nın huzurundan ayrılırken, Tanrı ona torunları Hasan'la Hüseyin'e götürmesi için bir avuç üzüm verdi. Selman da oradaydı. Peygamberden bir üzüm istedi ve Hz. Muhammed ona bir tane üzüm verdi. Peygamber yolda kendilerine kırklar diyen bir gruba rastladı. Saydığında 39 olduklarını gördü. Selman erişti ve kırkı tamamlandı. Sohbete koyuldukları bir sırada görünmeyen bir el Selman'ın elindeki üzüm tanesini ezdi. Bu üzümün suyunu kırklardan biri içti ve hepsi birden sarhoş oldular. Çalınan sazların ahengine uyarak semah etmeye ve hu hu demeye başladılar. Ali ötekilerden daha taşkın bir halde ve cezbe içinde ortaya atıldı. Bu esnada ağzından Muhammed'in aslana atmış olduğu mühürlü yüzüğü çıkardı. Muhammed o zaman Ali'yi tanıdı ve onun hakiki mahiyetini anladı. Hakkın anlaşılması için bu yüzden Cem ayini gelenek haline geldi. Kırkların cemi, Kızılbaş ve Bektaşilerin esas ibadet töreni olan cemlerinin kökeni, işte bu hadise sayılmaktadır. Burada Ali'nin hem aslan hem de Allah olması, bir kişinin üzüm yemesiyle herkesin sarhoş olması, varlıkta birlik ilkesine yani vahdete giriş yapıyor. Vahdeti vücut ve vahdeti şuhut gibi evrendeki her şey birdir. Herkes aslında Allah'tır. Yalnızca ermiş evliyalar bu sırra erişebilir. Ve bu gerçeği anlarlar. Ki baktığınızda bütün tasavvuf alimlerinin Mevlana dahil, Hallacı Mansur dahil, İbnü'l ül Arabi dahil hepsinin aslında kendilerini Allah gibi gördüklerini ya da her şeyi Allah gibi gördüklerini onların felsefesine baktığınızda Mesnevileri veya mektubatları okuduğunuzda anlayabiliyorsunuz. Yani Aleviliğin de böyle ayrı bir kolu var. Sadece bir yaşayış biçimi ya da sadece Türk gelenekleri değil yine tasavvufi, budist bir anlayışa sahip bazı Olayları, anlayışları var. Dediğim üzere bu değişiyor. Sonuçta bayağı büyük bir coğrafyada yaşıyoruz ve herkesin aldığı inanç, herkesin geliştirdiği düşünce biçimi birbirinden ayrılıyor. Dolayısıyla bu yüzden zaten Alevilik tam olarak budur diyemiyoruz. Belki bir bölgede gerçekten Hristiyanlıktan bazı öğretileri almış Aleviler vardır. Belki bir bölgede gerçekten Zerdüşçiliği devam ettiren Aleviler vardır. Ama sonuçta Türklüğü devam ettiren Aleviler de var. Dolayısıyla eğer birisi çıkıp da Alevilik o değil bu, gerisi hikaye onlar boş diyorsa bilin ki araştırmasını tek taraflı yapmıştır. Tek bir şeyi varsayıyordur. Bilgisi geniş değildir. Eğer bu konuda araştırma yaparsanız Alevilik'le alakalı. Daha doğrusu hiçbir dinle alakalı kesin konuşmamak gerektiğini anlarsınız. Aslında Aleviler ne çektilerse şu Türklük sevdalarından çektiler. Çünkü Osmanlı'da ve birçok bölgede etrakı bir idrak Türk yani akılsız Türk. Sığır Türk, pis Türk kavramı kullanıldı. Türkler aşağılandı çünkü artık milliyet değil, ümmet önemliydi. Neye inandığınız önemliydi. Öyle ki eğer bir Arap din kardeşinizse ırk kardeşinizden daha üstün oluyordu. Ki bugün bile bunu görebiliyoruz ülkemize baktığımızda birkaç milyon arkadaş sayesinde. Dolayısıyla Fransız devrimiyle beraber herkes kendi milliyetini ortaya atmaya başladığında örneğin Fransız ben Fransızım dediği gibi Ermeni de ben Ermeniyim demeye başladığında, Kürt ben Kürdüm demeye başladığında, Yugoslavya parçalanmaya kurulmaya başlandığında Osmanlı birçok sıkıntı yaşadı. Osmanlı o güne kadar kendisine bir kimlik seçmemişti, ümmet vardı ama artık ırk devreye girdi. Millet devreye girdi. E bu, bu milletin bir adının olması lazım ama çok yapılı bir millette yaşıyoruz. Aleviler kendilerini yüzyıllardır Türk diyorlardı ve Türk dedikleri için de dışlanıyorlardı. Sen Türk değilsin. Sen Müslümansın bunu söylemen gerekiyor deniliyordu. Artık bunun böyle olmadığı anlaşıldı. Cumhuriyetin kurulmaya başlandığı yıllarda kurtuluş mücadelesi verdiğimizde Osmanlıların son yıllarında milliyetin ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Öyle ki ülkeyi kimler sattı ya da savaştan kimler kaçtı bunların hepsini ırklarıyla ve ümmetleriyle gördük. Özellikle savaşa girmeyeyim diye din adamı olan insanlar gördük. Çünkü din adamları savaşa girmiyordu. E bu sistem değişince artık insanlar tekkelere dergahlara kapatılmayınca gidip bir şeyhin yanında 40 yıl hizmet edip başkalarının kulu kölesi olamayınca bu tabi ki de bu şekilde halkı sömürenlere batacaktı. Zaten bu yüzden dikkat ederseniz Atatürk'ü sevmeyen herkes Alevileri de sevmiyor ya da Atatürk'ü sevmeyen herkes Türkiye adından da rahatsızlık duyuyor, Türk adını da beğenmiyor. Bugün ben Osmanlı torunuyum, Osmanlı'yı istiyorum diyenler eğer 200 yıl önce Osmanlı'da yaşasalardı ve ben Osmanlı torunuyum deselerdi kafaları uçurulurdu. Çünkü Osmanlı bir hanedandı. Yalnızca hanedana mensupsan sen ben Osmanlıyım diyebilirsin. Öyle bir hakkın olur. Öbür türlüsü tahta hak iddia etmek olur. Ki zaten böyle cahilce konuşanların bunu da biliyor olmasını beklemiyorum. Umarım böyle saçma muhabbetleri, insanların evine çarpı atmayı, onun yemeği yenmez, bunun suyu içilmez, bunlar şunu yapar, şunu eder demeyi bırakırız da kim olduğumuzu hatırlarız. Umarım insan gibi yaşamayı öğrenir de birbirimizi topuklarından çekmeyi bırakırız. Hep beraber çıkar, hep beraber yükseliriz. Yoksa kendi cehennemimizi kendimiz yaratmaya devam edeceğiz. Tek bir video içinde aleviliği veya herhangi bir inancı, herhangi bir kültürü özetleme şansım yok. İllaki değinemeyeceğim, atlamak zorunda kaldığım bir sürü yer oluyor. Bunlara da ileride istek gelirse başka videolarda işleriz zaten. Ha şunu da söyleyeyim. Hayır ben Alevi değilim. Burada Alevi propagandası yapmıyorum. Öyle bir derdim yok. Sadece tarihi olduğu gibi anlatıyorum. Kaynaklar açıklamada mevcut. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben Diamond. Görüşmek üzere.